Oruç, Cenab-ı Allah'ın kula verdiği iradeyi en iyi şekilde kullanma, zapt etme, dizginleme, hassasiyeti veren, melekesi kazandıran bir ibadettir. Düşününüz bir insan, fecirden ta güneş batıncaya kadar yaklaşık olarak bu günlerde ifade etmek gerekirse, Tam olarak sabah namazı kaçla başlıyor bilmiyorum ama fecir kaçtadır? 5, 5-25lerden. Diğerinki 5 buçuklardan dīniz. 5 buçuklardan akşam 5 buçuk'a kadar. Ne, neredeyse tam 12 saat. Ne yapacak? Oruç tutacak, duracak. Bu zaman yaz gelince bu daha uzun. 12, 13, 14 ve benzeri saat niçin duracak? Cenab-ı Allah'ın rızası için, böyle emrettiği için, iradene hakim ol dediği için, iştahlarına hakim ol dediği için ve Allah rızası için kendini zapt edecek, oruç bozan şeylerden uzak duracak. Bu işte diğer varlıklardan insanın üstünlüğünü, derecesini ve kıymetini gösterir. Ne diğer varlıklar? Aynı şeyi bir hayvana söyleyemezsin. Bir keçiye oruç tut diyemezsin. Bir tavuğa yem yeme oruç tut diyemezsin. O yemeğe odaklanmıştır. Onun iradesi yoktur. Onu içgüdüleri yönlendirir. İnsanın hem içgüdüsü vardır. Hem iradesi vardır. Hem Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirerek ecir bekleme hayalleri ve ümitleri vardır. Hem ahirete vardır. Bunların hepsini birden. Değerlendirir, yaşar. Geçen yıl dikkatimi çekmişti, hatırladığım, söylediğimi hatırlıyorum yani şu anda. Merhum Hacı Cemal Öğüt Hoca Efendi çok latifeli, latifeli konuşmayı seven bir insanmış. Kürsüye Ramazan ayının 2-3 gün sonrası işte görünce kürsüye çıkıyor. Kürsüye çıkar çıkmaz da dizini dövmeye başlıyor. Genellikle sık sık bunun yaptığını söylüyorlar. Millet de soracak hocam gene ne oldu diyecekler. O da anlatmaya devam edecek. Hocam gene ne oldu diyorlar falan filan. O da gene diyor hatunla başım belada. Hocam ne oldu diyorlar. Ya mübarek Ramazan geldi diye eve bir kilo et almıştım. Evet. Nasreddin hocanın hanımı gibi bizim hanım komşu hanımla sohbet ederken kedi içeriye giriyor eti yürütüyor. Döndüm kadın daha Ramazan'ın birinci günü. Akşam mübarek döndüm eve. Kadın ağlıyor. Hatın ne oldu? Niye ağlıyorsun? Kedi eti yedi. Getirdin eti yedi. Ya hatın yediyse yedi. Ne yapalım? Gider bir kiloda ağlarım sana. Ağlama. Tamam. Yeter artık. Sus dedim diyor. efendi ben kedi eti yedi. Ete yazık oldu diye ağlamıyorum. E niye ağlıyorsun? Daha Ramazan'ın ilk günü. Biz bir hayvanın oruç bozmasına sebep olduk. Hayvanın oruç bozmasına sebep olduğum için, günah girdiğim için ağlıyorum. Ne olacak? Kafamın tası attı diyor. Ulan hatun, hiç hayvan oruç mu tutar? Orucu insan tutar. Orucu Cenab-ı Allah'ın kendisine irade bahşettiği varlık tutar. İrade bahşedilmeyen hayvan oruçtan ne anlar? yine oruç Allah'a kulluğunu bilen insanın işidir. Hayvana ola hayvan oruçtan ne bilir? Şimdi, şimdi baş diyor ne kadar varsa sayıp döküyor. Millet hem gülüyor hem ibret alıyor hem yatıp yatıp kalkıyor. Onun için evet yani oruç hayvanın işi değildir. İradesi olmayanın işi değildir. Oruç iradesi olanın işidir. Cenab-ı Allah'ın kendisine emanet bahşettiği insanın işidir. Mükerrem kıldığı insanın işidir. İradesine hakim olma da onun vazifesidir. Başaran da gerçek manada insandır. Başaramayan çizgi çek öbür taraftadır. Onun için evet yani oruç gerçekten insana bahşedilen ve insanın varlığını ayrıca meziyetlerini ön peline çıkaran bir ibadettir. Cenab-ı Allah inşallah hakkıyla eda edenlerden eylesin. Daha önce oru etkilen üzerine konuşmuştuk. Yine oruç çeşitleri üzerine vurgu yapmış idik. Şimdi evvela şimdi şundan başlayalım. Oruç neyle başlar demiştik? İmsak ile başlar. Ne zamana kadar sürer? Güneşin batışına kadar sürer. Dolayısıyla İslamiyette gündüz denilince de ne anlaşılır? Fecirden gün batımına kadar olan mesafe anlaşılır. Ben biraz da latife olsun diye zaman zaman soruyorum. Gün ortası nedir diye. Gün ortası nedir'in cevabının çoğu nasıl geliyor? Güneşin tam tepede olduğu zamandır. Öyle zamanıdır diye. Buna örfi gün ortası deniyor. Örfte bu anlaşılır genellikle. Ama şer'i gün ortası bu değildir. Şer'i gün ortası nedir? Fecirden güneş batımına kadar hesap edeceksin. Bunun ortası gün ortasıdır. Şer'i gün ortasıdır. Dolayısıyla ikisinin arasında bir fark var. Fecirden güneşin batışına kadar. Fecir deyince neyi kastediyoruz? Fecri sadıkı kastediyoruz yine. Yani sabah namazının girdiği vakti kastediyoruz. Fecri sadık ne zaman girer? Fecri Kadip'ten sonra girer. Yani iki tane fecir vardır bunun manası. Bir Fecri Kadip, ikincisi Fecri Sadık vardır. Uzun uzun namaz vakitle ilgili paylaştık ama Fecri Kadip gelmeden Fecri Sadık gelmez. Zaman zaman bunu şunun için vurguluyorlar. Gelecek günlerin güzel olması ümidiyle veya acı günler yaşanırken ne deniyor? Her Fecri Kadip'ten sonra bir hakiki fecir vardır deniyor. Fecri sadık vardır. Gönülle ümit bağlısın diye. Şu anda fecri kadip yaşanıyor gibi olay. İnşallah arkasından feci sadık yaşanır. İnşallah bütünüyle her şeyin İslam olduğu ve İslam'a göre şekillendiği günler gelir. İnşallah. Bu doğru olandır. Fecri sadık ne ediyoruz biz? Aydınlığın başladığı ve hiç devamlı ilerlediği, gerilemediği bir zamana diyoruz. Fecri Kadip'te ise nedir? Aydınlık başlar, daha sonra o aydınlık kaybolur, karanlık yeniden hakim olur. Bir müddet sonra yeniden ufukta, ufuk çizgisine yatay olarak fecir başlar. Bu fecir kaybolmaz artık. Her zaman geçtikçe biraz daha, biraz daha, biraz daha ilerlemeye başlar. Cenab-ı Allah'ın da ayeti kerimede gecenin siyah ipliğinden gündüzün beyaz ipliğinin ayrılması an ifade ettiği zaman dilimi budur. Ayet-i Kerime'nin bu diliminin mecaz olduğunu söylemiştik. Hala bize kardeşlerimiz bununla Murat beyazla siyah ipliğin birbirinden ayrılması değil midir diyorlar. Değildir efendim. Sahabi Adi radiyallahu an Adi ibni Hatem radiyallahu an yastığının altına ayet-i kerimeyi zahir manasıyla anladığı için kalınca birer ip koymuş. Ondan sonra çıkıp kapıya bakıyormuş. İp birbirinden ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Eğer ayrılmıyorsa yemeğe devam ediyor imiş. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bunu aktarıyor. Peygamber Efendimiz hem gülüyor, hem de yastığı, yastığın epey elliceymiş diyor. Yastığın epey elliceymiş demeyi yakında bir kitapta gördüm. Hiç güzel tercüme etmemiş idi. Ee, ne kadar kalın kafalıymışın, ne kadar ahmakmışın dedi. Anlamadığı için şeklindeki bir tercüme etmiş. Ee, hem hadisin ruhunu bilmiyor demektir, hem de Arapçayı iyi bilmiyor demektir. Yani bunu böyle tercüme eden insan... Bir de efendimizin ahlakını bilmiyor demektir bu kötü bir şey. Peygamber Efendimiz bir kimseye karşı ahmak ifadesini hiçbir zaman kullanmaz. Böyle bir şey yoktur. Yaşlık enli yaşlılığınız enliceymiş demek. Uykuyu çok seviyormuşun, uykuya düşkünmüşün demektir dolayısıyla. Takılıyor Peygamber Efendim. Bu yakınlık ifadesidir. İnsanlar öyle uykuyu çok seveni var, sevmeyeni var, eee hoşlananı var. Dedim ya bir kardeşimiz vardı. Uykuyu çok severdi. Şu Kur'an-ı Kerim'i aradım diyor, yiyin var diyor, için var diyor, uyuyun diye yok diyor, bir bulsam diyor. Şimdi işaret halledeceğim. Bu tip insan şey var yani, bu ayrı bir meziyet ama Peygamber Efendimiz takılabilir, latife edebilir ama bir sahabeye karşı onu alçaltacak, küçültecek bu tip ifadeler kullanmaz. Efendimiz ona takılıyor, latife ediyor. Biz de bu sayede ki Allah razı olsun, bunun mecazi manada olduğunu, bundan murat edilmediğini Asıl muradın işte gecenin siyah ipliğinin giderek azalıp gündüzün artık çoğaldığını, burada bir teşbihin ve mecazın olduğunu öğreniyoruz. Biraz da şu, insanlarımız giderek unutuyorlar yani hayatın içerisinde ama yakında bu önceden zaten vardı ama Orlon ipler çıkınca, Orlon ipler çıkınca bir anda örme kazak modası çok yayılmıştı. Örme kazak için yumaklar alınır. İlk önce büyük bir yumak haline çevrilirdi. Onların e, ne, ne dönüyor? Böyle yumuşak olan belinden bağlamalı şeyler çıkardı. Sonra onlar sarılarak yuvarlak yumak haline getirilirdi. Şimdi bunu yapmak için açılır. Çok defa karşıdaki birinin varsa çocuğun koluna takılır. O gariban da böyle durur. Öbür tarafı bu şekilde sarar. Sırayla onu bırakır onu. Eğer çocuk bulamazsanız ne yapacaksınız? Ayaklarınıza takacaksınız. Ayaklarınıza sen burayı sardıkça ayaktaki azalır. Yani do, dolayısıyla ne oluyor? Gündüz e, aydınlığı çoğaldıkça ufukta bakıyorsunuz, gecenin ayrılığı karşılıktaki yuvarlak gibi veya topta olduğu gibi giderek azalıyor. Bunun bir teşbihidir, bunun bir ifadesidir. Bir şey daha değildir, daha önce dediğim gibi, ortalığın aydınlanması değildir. Fecir nedir? ufuktu. O yatay çizginin başladığı andır. Bittiği veya galip olduğu an değildir. Başladığı andır. Ee, bunun böyle bilinmesine fayda var. Tekrar ediyoruz. Nedir hadise? fecir Sadık başladığı andan güneş batınca kadar olan mesafede zaman diliminde orucu bozan şeylerden uzak durmaktır. Şimdi Cenab-ı Allah bu devrenin içerisinde bir de müsaade veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin birinden ne müsaadesi veriyor? Bu devrede evet orucu bozan şeylerden uzak durulacak ama unutarak yapılması istisna ediliyor. Unutma hayatın içerisinde insanoğlunun çok karşılaştığı bir şey. İnsanın adının zaten unutmayla geldiğine dair bir yuvayet var. İnsan kelimesi nereden gelmiştir? Bir tanesi ne diyor ki? Nisyan'dan gelmiştir. Nesiye unuttu demek. İnsan da unutan varlık demek. İnsanı elli türlü tarif edebilirsiniz. İnsan konuşan varlıktır. Onu da demiyor. Hayvan kelimesi biliyorsunuz normalde canlı demektir. Ama biz onu neye kullanıyoruz? Bizim dışımızdaki canlılara kullanıyoruz. O yüzden ne dedi? İnsan konuşan hayvandır. Şimdi düşünen hayvandır, gülen hayvandır. İnsandan başka hayvan gülmez. İnsan gülen hayvandır. Veya da diyelim doğru tercüme edelim tekrar ediyorum. İnsan düşünen canlıdır doğru. İnsan gülen canlıdır doğru. İnsan konuşan canlıdır doğru. Yani şey olarak. İnsan iradesi olan canlıdır. Bu da doğru. Yani tabii tariflerin hepsi doğrudur netice itibarıyla. Evet, insan iradesine hakim olan, iradesini gemleyebilen bir canlıdır. Ee, diğer canlılardan bu açıdan farklıdır. Şimdi insan oğlu bu irade aynı zamanda unutan da. Başka unutma insanlardan da baş, başka da vardır, ama unutmayı sık yaşayan da bir varlıktır. Unutabilir. Ama insanın bundan ziyade ünsiyet gösteren bir varlık olması adının da oradan gelmesi daha doğru olandır herhalde kuşlara bakınız diğer hayvanlara bakınız bazı hayvanlar vardır yalnız yaşamayı daima tercih ederler o yalnız yaşar bazı hayvanlar var sürüler halinde yaşar bazı hayvanlar vardır daha büyük gruplar halinde yaşamayı tercih ederler bazı hayvanlar bazı devrede bir araya gelirler bazı devrede ayrılırlar devletlere bakınız yakında gelirler Gruplar halinde binlerce Leylek aynı anda gelir, bacalara, ayrıla, damlara ayrılı, ayrılı, ayrılı, teke düşerler. Yani çiftler haline gelirler, daha sonra ayrılır giderler. Ama insan oğlu toplu yaşamaya meillidir. Hacer validemiz ne diyordu? Beytullah'ın yanına bırakıldığı zaman İbrahim bizi hiç kimsenin olmadığı enis ifadesi kullanıyor. Kendisiyle ünsiyet sağlayacağımız, hiçbir insanın olmadığı, ekinin ekilmediği, suyun bulunmadığı bu yerde yapa yalnız bırakıyor musun diyor. İfadesinde enis ifadesi kullanıyor. Ünsiyet kuracağımız, bağ kuracağımız bir insanın yanında mı bizi bırakıyorsun ifadesini kullanıyor. İnsanın buradan gelmesi daha doğrudur. Ama öbürü de doğrudur. İnsan unutan bir varlıktır unutmada sık sık çer yani nedendir. Yerine göre unutma gerçekten büyük bir nimettir. Her zaman bir şey karşılamıyoruz ama yaşadığımız acı hadiseleri unutmadığımızı, yaşadığımız şokları unutamadığımızı, atlatamadığımızı, zayıflatamadığımızı düşününüz. Gerçekten insan için ızdırap olur idi. Buna göre unutabilir insan tekrar ediyorum. Eğer bir insan unutarak bu devrenin içerisinde oruç bozacak bir şey yer ve içerse ne olur? Bu insan Cenabı Allah buna müsaade ediyor. Orucunu bozulmamış kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenabı Allah'ın size bir ikramıdır. Dolayısıyla orucunuz bozulmamıştır vurgusunu yapıyor. Pekala unutarak yen İçen bir insanı gören bir insan ne yapmalıdır? Bu devrenin içerisinde kaynaklarında gelen bilgi nasıldır? Haline bakınız, değerlendiriniz. Sağlamsa, yani kilo yerindeyse demek. Sağlamsa, canlıysa, kendini koruyabilecek durumduysa doğru olan ikaz edilmesidir. Oruçlusun ama yiyorsun diye ikaz edilmelidir, kendine getirilmelidir. Ama baktınız zavallı süzülüp gidiyor. Zaten yeterli birikintiler yok. Ondan sonra kendi haline bırakmayı tavsiye ediyorlar. Cenab-ı Allah'a havale etmeyi tavsiye ediliyor. Doğru, doğru olan budur. İnsan oruç vakti, Ramazan vakti bir de şunu söylemiştik. İbadetlerin buluşma vaktidir. İbadetler yan yana gelince kuldaki manevi duygular daha fazla yükseliyor. Ramazan ayını iyi hesap ediniz. Nedir içerisinde? Zaten beş vakit namaz var. Beş vakit namaza, teravih namazının eklenmesi namaz atmosferinde yükseltiyor. Bu bir. İkincisi Ramazan ayı ayrıca Kur'an-ı Kerim ayıdır. Niçin? Bir, Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. İki, teravihin de varlığıyla Kur'an-ı Kerim'in normalde de namazda en çok okunduğu ay bu aydır. Ben yani ne kadar biz teravihlerde Kur'an-ı Kerim okumayı asgari seviyeye indirebiliyorsak da ben Yasin vel Kur'anil Hakim demeyiz. Sırf yasini e, Elif, La, Mim deyip sözcüğe biliyorum. Ayet diye. Yasin'de de mi oldu bir kere öyle bir endişem var. Ya Yasin dedi aye gitti. Ya Yasin vel Kur'anul Hakim dedi rükuya gitti. Hata hatırlıyorum ama ikisinden bilemiyorum. Ama elif lam mim deyip rükuya giden hatırlıyorum. Kalkıyor ve zalikal kitabeli araib gene secde. Yani gene rüku gene bütün bunu hatırlıyorum ama e, Ramazan ayı kıyam ayıdır. Kıraat ayıdır. Dolayısıyla bu nevi kısa okuyuşlar değil. Eee doyurucu bir okuyuşta en az 3 ayet okuyuşuyla mana kemalini bulacak ayetler okuyuşuyla yapılması daha doğru olur. Çoğuna bir şey demiyorum. Tabanı bu olmalıdır. Yoksa elifle mim, Allahu Ekber demek değildir. Ramazan dediği tekrar geliyorum. Kur'an-ı Kerim ayıdır. Aynı zamanda nedir? Bununla beraber Ramazan ayı zekatında en çok verildiği aydır. Neden? Ramazan ayı İbadet namazın çok olduğu ay bu namazların çok oluşuyla oruç da yan yana gelince maneviyetin ikiye katlandığı daha da arttığı bir ay bunlara genellikle zekat da eklenir. Zekat da bu ayda verilir. Normalde zekat Ramazan ayından mı verilir? Böyle bir mecburiyet yok. Zekat esasen nedir? Malınızın üzerinden nisap miktarına ulaştıktan sonra ne zaman yıl geçerse o zaman verilmeye başlanırlar. Ama insanlar bazen öne çekerek bunu ne yapıyorlar? Zekatı öne çekmek doğrudur. Ne yapıyorlar? Ramazan da vermeye başlıyorlar. Bu yüzden en çok zekat ne zaman verilir? Ramazan ayında verilir. Böylece ne olmuş oluyor? Bir, namaz. iki oruç. Üç, zekat. Dört, sadakayı fıtır. Ramazan ayında yan yana geliyor. Bir de üstün üstlük umreye gitti mi? Tamam. Bütün ibadetler yan yana gelmiş oluyor. Yani neredeyse. Şimdi öyle olunca hakikaten Ramazan'da ciddi bir manevi yükselme yaşanıyor. Veya misal olarak söyleyeyim. Biz gitmesek bile ailemizden, yakınlarımızdan, çevremizden insanların umreye gidişi, hatta soğuldukça umredeler denilişi bile bir manevi atmosfer yükselmesine kendi yapısından tesiri var. Hani haç mevsimi gelince ne olur? Hacı evler, hacca gideceklere ziyaretler başlar. İşte dualar, selamlar, şunlar bunlar ısmarlanır. Ve o ev içerisinde, o mecliste hac hatıraları konuşur. Önceden hacca gidenler kendi tecrübelerini doğru veya yanlış onları bir aktarırlar. Orada yaşadıkları hatıraları. Sonra tavsiyeler. Giderseniz şunu yapın. Aman şunu unutmayın. Şunu şöyle yapmayın. Bunu böyle yapın ve benzeri bir sürü hatıra. Bu bir mevsim. Peki haçtan döndükten sonra da ne başlar? Bu sefer orada yaşanan hacca gidenlerin yeni hatıraları, eski hatıraları eklenir. Yeniden bir atmosfer eser. Şimdi Ramazan'ın içerisinde de bunlar bunlar var. Umreye gidişlerin hatıraları, hacca yazılmış hacca çıkanların hatıraları. Hepsi birbirine karışır ve Ramazan ayı gerçekten ibadetlerin hakim olduğu, konuşulduğu bir aya dönüşür. Bu esasen güzel bir şey, iyi kullanılmalı. Bir zamanlar o zamanlar haç, haç diyorum e, şey olarak e, yılbaşı Ramazan ayına geldi. Yılbaşı geceleri yeterli kutlanamadı diye yılbaşı kurtlayıcıları şey olarak rahatsızdılar, tedirgindiler. Yeteri kadar içki dağıtıp satamadılar herhalde. Tedirgindiler bunu gündeme getirmişlerdi o günleri hatırlıyoruz. Allah'a hamdolsun Ramazan hala gelince geldiğini hissettiriyor, varlığını hissettiriyor. İnşallah daha iyi karşılar, daha iyi hissettiririz. Bu bir şeydir. Tekrar gerisin geri dönüyorum. Ne yapacak bir insan? Niyet edecek. Niyet ettikten sonra artık akşama kadar oruç bozan şeylerden, yemeden, içmelerden ve diğer oruç bozan şeylerden uzak duracak. Bunların arasında belki şunu tartışabiliriz. Ramazan ayında niyetler gün bitip yeni gün başladığında yapılabilir. Buna geceden niyet diyoruz biz. Gün bitip yeni gün başladığında ne demek? Gün bize göre ne zaman biter? Güneşin batışıyla biter. Ne zaman başlar? Güneşin batışıyla başlar. Yani biri biter, biri başlar. Dolayısıyla gün iftar ederken genellikle nasıl iftar ederiz? İftara ederiz, arkasından yeni günün orucuna da niyet ederiz bu yüzden dolayı. O, ola ki insan da kalk kalkamazdı diye. Ama niyetin ille de dil ile yapılma şartı yoktur. Nedir? Geceleyin sahura kalkılması veya gönlünde ben yarın da oruç tutacağım duygusunun bulunması niyet için yeterlidir. Ancak niyet ettim Allah rızası için yarının orucunu tutmaya diye dil ile ifade kalpte var olanı tamamlayıcıdır. Ayrıca sahura kalkılması Sünnetin gereğidir. Bu noktada bizim sık sık yanlış yaptığımız bir şey vardır. Biz gündüz acızca, akşamleyin bu açlığın duygusuyla tıka basa yiyoruz. Tıka basa gece yiyecek yeri kalmıyor. Çok defa gecenin sahurunu atlatıyoruz. Şimdi birileri delil getiriyorlar. Diyorlar ki, saat 3.30'da mı oluyordu yazın unuttum ben şey olarak yazın 3.30 civarında imsak oluyorsa 3.30'dan ta 7.30'a kadar 17 saat mi tutuyordu bir hesap etmiştim 17 saat aç durmak gerekiyor. İşte bu şu kadar uzun değil mi şu şöyle değil mi bu dene bırakın onu bizinkiler akşam namazında iftar yapıyorlar. Gecede kalkmıyorlar. 24 saat tutuyorlar. Demek ki gün hiç uzun değilmiş. Yani yaz günü zor değilmiş. Yani isteyince 24 saat bile tutulabiliyor ve birçok insan da öyle yapıyor. Ama keşke irademize hakim olsak da, tabi bu sadece fert olarak değil aile olarak da mümkün mertebe iftar yemeğini ortalama bir şekilde çok aşçıya gitmeden işte duygumuzla duygumuzda bütün şeyle hızla yüklenmeden mutedil yiyebilsek ve geceliğin sahur yapılabilsek. Sahur sünnettir. Peygamber Efendimiz sahur yapınız diye ayrıca ve sahurda bereket olduğunu vurgulayan hadis-i şerifi vardır. Sahura hem kalkılmalı hem yapılmalıdır hem de akşamleyin o kadar çok yememelidir. Akşam yedikten sonra teravih kılmakla ayrıca bu açıdan da ehemmetlidir. Çünkü vücudun hareketi yemen hem sindirme hem oturaklaşmasına yardımcıdır. Kanın sadece mideye yüklenmesini önleyici, da dağılmasını sağlayıcıdır. Bu açıdan teravih namazının kılınması ve hareketlilik dolayısıyla insanın içerisinde içinde doğru olanıdır. Ama diyelim ki sahura kalkamadık, orucumuz yine oruç mudur? Elbette ki oruçtur. Ramazan yani yerine bunu söylemiştik, ikinci bir oruç kabul etmez. Yani Ramazan ayının içerisinde siz tutsanız da bugünkü orucum benim işte şu adadığım oruç olsun kabirinden ek bir niyet etseniz bunu kabul etmez. Çünkü Ramazan ayının içerisinde o zaman diliminin içerisine kendi yerine başka bir orucun girmesine müsaade etmez. Dolayısıyla başka bir şekilde niyet etse bile bu oruç yine Ramazan orucu olur. Bu aynı zamanda şuursuzluktan sayılır. Ramazan orucunu tutmamayı mübah kılan maziretler insanlar için var mıdır? Var. Bir, küçüklük. Küçükler hep torpilli. Büyünceye kadar torpilliler. Dolayısıyla çocuklar, temyiz yaşındaki çocuklar oruç tutarlarsa ecir alırlar, tutmazlarsa sorumlu değillerdir. Temyiz yaşı biz niye diyoruz? Çocuğun aklının ermeye başladığı, oruç nedir, ibadet nedir kavradığı, ancak ergenliğe ulaşmadığı devrenin adıdır. Genellikle 7 yaşından başladığı kabul edilir ama temyiz için 7 yaş şartı yoktur. Bazı çocuklar daha erken cincin olurlar, birçok şeyi doğru yanlışı kavrarlar. Anasına babasına akıl bile öğretirler, daha neler neler bilirler. Dolayısıyla temyiz yaşında eren çocuğun ibadeti geçerlidir. Namazı da geçerlidir, orucu da geçerlidir, hacı da geçerlidir. Bundan dolayı ecir kazanır. Yapamadığı ibadetler için sorumlu değildir. Bu devre alıştırma devresidir. Bu çocuğun namazına, bu çocuğun orucuna vesile olan anneler, babalar kim ise onlar da bundan dolayı ecir alırlar. Ecir ama bu devrede çocuklara hoş görülmeli, özendirilmeli, baskı ve dayatmadan uzak durulmalıdır. Hoş görülme derken şöyle, bazen anneler ne diyorlar? Sen öğlene kadar oruç tut diyorlar. Öğlene kadar çocuk oruç tutuyor. Bu bir alışkanlık devresidir, güzel bir şey. İkin diye kadar veya hatta çocuk birazcık daha dayan, ben şey şu nedir bu derken diyelim ki ikindiye uzattınız. Daha sonra çocuk bunu kendisi zaten alır devam devam eder gider. Yani ulaştırır. Eskiden oruç tutma biraz daha kolaydı. Biz biraz zorlaştırdık. Bunu şunun için söylüyorum. Eskiden yemek ikiydi. Biz üçe çıkarttık. Sonra beşe, yediye gidiyor. Bakalım nereye kadar gidiyor. <gülüyor> Sen de bizim bildiğimiz sığırlar başlar sabahtan yayılmaya. Ak, akşam, akşama kadar yayılır. Ama insan eskiden bir sabah yemeği vardı adam gibi yerlerde, tam yerlerde, bir de akşam yerlerde. Onun için bir futur vardı, bir de aşağı vardır. İkisi vardır. Sonra 3'e çıktı. Şimdi 3 yetmez diyorlar. Ara öğünlerde yapın. Biz zaten bir 5 çayı koyduk. 5 çay deyip ya zaten o çay beş, yedi, 9'a kadar devam ediyor. Bu aralara da serpiştirildi oldu gitti. Bunun şey için söylemiyorum. Caiz değildir manasına söylemiyorum ama aşırı yemek düşkünlüğü, aşırı yemekle uğraşmak başka şeylerle uğraşmaktan insanlar alıkoyar hale geldi. Ben şunun için söze girdim esasen. Bir diyelim ki sabahleyin 7'de, 8'de yemek yediğinizi düşününüz. Bir de akşamleyin işte 6 7'de o civarda yediğinizi düşündünüz. Ara arada bir şey atıştırılabilir veyahut da işte beymey düşürdü buydu ama yemek olarak düşünürseniz bir sabah var 7'de, bir akşam yedi var. Yani yaklaşık zaten arada 12 saat gibi bir zaman dilimi var. Bu insan oruç tutmaya başlayınca bir saat öne çekiyor. Belki bir saat geriye bir iki saat de ekleniyor. Alın size oruç. Aradaki şeyler su içmiyor, şu etmiyor, bu etmiyor. Yani oruç tutma bünye olarak, hadi biyolojik saat diyoruz ya, biyolojik olarak bünye buna zaten alışık idi. Şimdi giderek bu alışkanlığımızı kendimiz bozduk. Yani ya şu kadar olacak, şu kadar vakit olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Cenab-ı Allah da vücudunun ihtiyacını esasen buna göre yaratmıştır. Yani Cenab-ı Allah bir hurma tanesine, bir kayısı tanesine yediğimiz bir şeye koyduğu enerji, mübarek şey gibi atom enerjisi gibi bizi saatlerce idare edebilecek bir güç yüklemiş onun içerisine. Bir taraftan bunun için şükretmeliyiz, bir taraftan da haddimizi e, hududumuza itayla hem sıhhatimizi korumalıyız, iki türlü de korumalıyız. Eskiden insanlar daha çok açlıktan, yeterli gıda alamamaktan dolayı hasta olurlardı. Şimdi fazla gıdadan dolayı hasta oluyorlar. İş, i̇şler değişti. Bunun ölçüsünü ve dengesini kurmalıyız. Ayrıca oruç bize bunu öğreten, bunu aşılayan, bu şuuru veren, insanın dayanabileceğini, insanın iradesinin de bu yolda kullanılabileceğini, sağlam tutulabileceğini gösteren bir ibadet şeklidir. Yine gerisin geri döndük. Ne diyoruz? Niyet ediyoruz, oruca başlıyoruz. Pekala oruca başlamak için, namaza başlamak için ne şarttı? Abdest almak şarttı. Ya eyyüllezine amenu, izâ kumtum ila salati fâsiliû vücûhekum. Ey iman edenler namaza niyet ettiğinde kalkın, işte yüzünlükü başla, abdest alın diyor. Oruç için böyle bir şart var mıdır? Oruç için abdest şartı yoktur. Oruç için gusül cülüplükten dolayı gusül abdesti şartı da yoktur. Ama oruçlunun hayız ve nifastan temiz olma şartı vardır. Anlaşıldı? Bunu unutmayınız. Bir insan uyandı, yıkanması gerekiyor ama sahur yapamayacak. Bu insan sahurunu yapabilir, orucuna başlayabilir fecir vakti girse bile, orucu başlamış olsa bile girdikten sonra yıkanabilir. Anlaşıldı. Dolayısıyla cünüplük oruca mani değildir. Bunu böyle bilesiniz. Kardeşlerimizin bu noktada sık sık sorduğu şöyle bir soru var. Pekala ağzı yıkamak farz değil mi? Hanefilere göre farz. Burna su vermek farz değil mi? Evet. Hanefilere göre buruna da su vermek farz. Şafiiler göre ikisi de sünnet biliyorsunuz. Vücudun içinden sayıldığı için. Pekala biz ağzımıza su verince boğazımıza kaçmaz mı? Dikkat edersek kaçmaz. Çok aşırı dikkat eder düzüm yok yani. Dikkat ederken çok titiz davran. Biz ağza gargara yaparken mübala yani kaldırıp gı gı yapmak mübaladır. Bunu ne yapılacak? Bu oruçta yapılmayacak. Çünkü bir insan Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Ağzınıza su alıp dilinize dolaştırdığınız an kendiliğinden dolaşı dolaşıveriyor. O zaten her yere dolaşıveriyor. Ağız bir de dil dışarıya da çıkıyor, içinde de kalınlaşıyor, tavana da değiyor. Bütün ağzın içerisine dolaşabiliyor. Öyle yaratılmış. Bunun biz çok defa farkında bile değiliz. Dilimizin bir tarafına bir şey olursa bir pütür çıkar. Bir şey olsa o zaman anlıyoruz. Hani halkın bir tabiri vardı, dilini eşek soksun diye. Dil eşek arası soksa o zaman kıymetini bilirsin ağza sığmaz veya harekete kabiliyetleri yok. Veyahut da biz hiç hissetmiyoruz yanaklarımızda bile yemeğin ağzımızda evrilip çevrilmesine yarayan iç kasları vardır. Yani lokma sağdan sola soldan sağa giderken hem dille gider hem yanaklardaki kaslar da onlara yardımcı olurlar. Herhangi bir şey yaşansa, mesela yüz felci yaşansa, şu yaşında, bu yaşında o kasların kıymeti o zaman bilir. Çünkü bakıyorsunuz ki o kaslar artık lokmaların devri daimine yardım etmiyorlar. Bu sefer zorluk çe çe çekiyorsunuz. Demek ki sadece onlar değilmiş, yardım eden başka şeyler de varmış. Bunun gibi ağzı veri ağız kendi iç bünyesinde dilin desteğiyle, yanakların dedesiyle darlaşabiliyor, genişleyebiliyor. İçerisindeki suyu sağa sola rahatça ulaştırabiliyor. Bir insanın ağzına verdiği su kendiliğinden ulaşması gereken, yıkanması farz olan yerlere zaten ulaşır. Ayrıca mübareğa dediğimiz gargaraya lüzum yoktur. Tamam. Aynı şekilde burunda da burunda ne demiştik, su nereye kadar gitmeli demiştik. Merin dediğimiz bu esnek bölüm kıkırdak dokunun olduğu yere kadar gitmek zorunda. Kemiğin başladığı noktaya kadar. Orası da Kanatçıkların hemen bittiği, arkasından kebin başladığı yerdir. Bir insan avucuyla su verdiği zaman içerisine çekmeden oraya kadar su gider. Anlaşıldı? Bütün bunları dolayısıyla içe çekme yapmadan da insan ağzını burnunu yıkayabilir ve dolayısıyla gusülünü de yapabilir. Bunda mani yoktur. Tamam oruca böyle başladı. Oruca başladıktan sonra gıda sayılabilecek şeyler yememelidir. Gıda sayılabilecek şeyler insana lezzet veren ayrıca şeylerde yememelidir. Bu yüzden işte meyvesiydi ondan sonra işte fındığıydı, fıstığıydı şunu bunu biliyorsunuz bunlar oruç bozar. Mideye bir şeyler gidiyorsa oruç bozar. Ancak müsaade edilen bazı şeyler var. Yine diş arasında bir şey kalmış da engelleyememiş gitmişse. Diş arasında kalan bir şey. Bu küçük ise mercimek tanesi ve daha küçük cinsten ise ağızda kalanın mideye gitmesi orucu bozandan kabul edilmiyor. Müsamaha çerçevesinin içerisine giriyor. Ama dışarıdan içeriye giriyorsa işin boyutu değişir. Dış dünyadan ağza alınıyorsa... Ve bunu 1, 2, 3, 5 alıyorsan ayçiçeği alır gibi, 3, 5 alıyorsan bu orucu bozar. Şimdi bu, yine bu konuda üzerinde sık konuşulan şeylerden bir tanesi de nedir? Sakızdır. Ramazan geldi miydi? Yaz oldu muydu? Şeytan birilerini dürter. Birkaç çok dürttüğü çoğaldı daha önce takıldım, işinize doktor yok değil mi? Takılmasın. Doktorlarla ilgili Latife yolu bir şiir vardı. Şiir şöyle. Gâbıdül ervâh bir gün nezdi hakta söylemiş. Gâbıdül Ervah ne demek? Ruhları teslim alan demek. Yani Azrail demek. Şürb-i semmiyetten hastalarda diş kalmadı. Şürb-i semmiyet, şürb içmek demek. Sem ne demek? Süm, zehir demek zehir içmekten ilaçlara kastı diyor. Zehir içmekten hastalarda diş kalmadı. Ya ilahi artık takavvut eyle beni. Takavvut eyle ne demek? Emekliye ayır diyor. Artık beni emekliye çünkü tabipler çıktı bize bir iş kalmadı diyor. Doktorla çıktı. Yani Cenab-ı Allah ya inşallah mümini, gayretlisini, azimlisinin sayısını çoğalsın. Doktorsuz olmuyor. Doktora düşmeyin ama doktor eksidi olmasın ihtiyaç var. Doktorlara biraz latife olsun diye bu söylenmiş ama bunu doktorlar için değil de şeytanın uşakları için söylemek lazım. O kadar çoğaldılar ki şeytan takavute ayrılıp bir kenarda oturabilir. O derece çoğaldılar. Şeytan birilerini dürtüyor. Kimisi neyi soruyor? Sakız çiğnemek abdesti abdesti diyorum orucu bozmazmış. Hemen o gündeme geliyor. Bir başkası efendim yazın denize girmek abdest bozar mı bozmaz mı? Abdest diyorum yine. Yani oruç bozar mı bozmaz mı? Denize girmeyi günleme getirir. Bir başkası işte sabah fecir vakti hangi vakittir onunla uğraşır. Bir başkası güneşin batışı ile uğraşır. Bir, bir bir başkası şu bozmalı mı bozmalı mı onlarla uğraşır. Bir sürü günleme gelir. Yani Ramazan ayında ne hayırlıdır, ne güzeldir, neler yapılabilir, neler hayır ne işlenebilir daha güzellik nasıl sağlanabilir, güzelliğe güzellik, ibadete ibadet nasıl katılır, bunu müzakere edilmesi gereken bir yerde zihin kurucu ne varsa hepsi ortaya dökülüyor. Bununla ilgili ama fıkıh kitaplarımızda belli bilgiler var. Şöyle diyelim, sakız çiğnenmesi evvela oradan başlayan mekruhtur. Bir, bu hangi sakız için geçerlidir? İçinde eriyecek ve mideye gidecek madde olmayan sakızlar için geçerlidir. İçinde eğer şeker varsa, eriyecek maddeler varsa bugünkü cikretlerin çoğunda olduğu gibi eriyor ve mideye gidiyorsa orucu bozar. Tamam? İçinde eriyecek ve mideye gidecek madde yok. Çam sakızında olduğu gibi ve diğer işte elastiki eriyen maddesinin bulunmadığı diğer sakızlarda olduğu gibi. Bu da mekruhtur. Mideye giden şey olmadığı için orucu bozmaz. Ama bunda bir şey daha vardır. Ağzın kıpırdaması ve geviş getirmesi dışarıdaki insanlara oruç tutmuyor vehmini de verir. Bu da ayrıca vebal kazandırır. Orucu ciddiye almıyor töhmetini getirir. Bu da ayrıca vebal kazandırır. Bu açıdan, müttaki, mümin olan insan töhmet noktalarından uzak durmalıdır. Yani denize girmek eğer burnunuza işte ağzınıza su kaçırmazsanız vücut içerisine su girmezse orucu bozmaz. Ama bunu bir şöyle söylüyorum. Ben denizin dilini iyi anlayan birisiyimdir. Yani orta çok üstünde iyi anlayan birisiyimdir. Ben denize girerek belki şöyle bir şey, denize haşır neşir olup da su yutmayan insan bilmiyorum. Ağzınızdan yutmasanız burnunuzdan girer. Dalga gelir dalga yutturur. Şöyle eder böyle eder. Yani şu demek siz tehlikenin içerisine girin ama şeyin çevresine dolaşın ama içerisinde işte yapmayın demektir. Resulullah halbuki ne diyor? Her sultanın bir korusu vardır. Onun çevresinde çok doluşunuz dolaşmaya kalkmayın. Eğer hayvanlarınızı o korunun çevresinde gitmeye kalkarsanız, koyunların içeri girdiğini görürsünüz. Koyundan çok geçi girer. Geyik görürsünüz. Buradan uzak durun diyor. Siz bu şekilde milleti denize doldursanız %80'inin 90'ının orucunu bozarsınız. Bu birçok şeyde bir insan normal olarak belki hiç başını sokmadan işte şöyle bir dolanıp gelecekse edecekse girecekse belki orucunu bozmar ama suyla haşır neşir olacaksa yüzde seksen 90 bu insanın orucu bozulur su kaçar. Anlaşıldı ama kaçma. Bunun gündeme getirerek bunun ön plana çıkarması da ayrıca doğru değildir. Şimdi devam ediyoruz. Belki üzerinde onun değil de şunlar vurgulanmalı. Orucu ne bozar esasen? Sindirim yollarına veya sindirim yollarının bağlı olduğu yollara gidenler bozar. Dolayısıyla ağızdan giren bozar. Burundan girenin ağızla bağlantısı vardır bozar. Bizim mideye aldığımız veya bağırsaklarımızdan olan nereye karışıyor? Kanımıza karışıyor. Kanımızdan nereye gidiyor? Gıda olarak hücrelere gidiyor. Dolayısıyla bu yollara girenler bozar. Bunu şunun için söyledim. Her ne kadar diyanet aşı bozmaz şeklinde bir fetva verdiyse de aşı direk kana karışan bir şeydir ve orucu bozar. İslami içerisinde unutmayalım. Orucu bozar. Buyur. Astım hastalarının havaya bildiğim kadarıyla havayaka buharlaşıyor, buharlaşarak içe gidiyor. Değil mi? Sıvı olarak gitmiyor. Yani pıs pıs yapınca Hava, hava alıyor ve hava içe giden havadır. Havaya karışarak gelen şeyler bozmazlar. Anlaşıldı? <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Parfüm de bozmaz. Havaya karışarak gelen, sıvı olarak giden bozar ama havaya karışarak gelen bozmaz. Havadaki rutubet oranı %50 olabilir, %90 da olabilir. Yani havaya karışarak gelenler genelde bozmazlar. Bir şey daha diyeyim bu açıdan önemli belki asla gitmiyoruz teferroati ile gidiyor zaman bunların önemli olduğuna inanıyorum vücut hücrelerinden gözeneklerinden girenler oruç bozmanızdır tekrar ediyorum gözeneklerden girenler oruç bozmanızdır ne gibi besleyici krem gibi krem gibi başka da gelecek göz damlası gibi anlaşıldı. Gözden ağza küçük bir ince kanalcık vardır. Östaki borusuna inen bir kanalcık vardır. Gözünüzü eğer göz damlatı damlatırsanız onun tadını ağzınızda boğazında hissedebilirsiniz. Anlaşıldı? Ama bu gözenekten sayılır ve göz damlaları abdest, abdest diyorum yine hep oruç bozmaz. Bu şunun için kaynaklarımızda da var. Mesela sürme sürüldüğü zamanda, sürme göze sürülür. Oradan yine sürmenin tesiriyle tadı ağızda hissedilir. Bunun oruç bozmadığı, oradaki kanalcığın gözenek sayıldığı kaynaklarımızda yer alır. Anlaşıldı? Bir şey daha. Kulak zarından sızarak geçenlerde bozmazlar. Kulak zarı da içeriyle bağlantılıdır. Ancak kulak zarında yırtık var ise o zaman bozar. Öbürü gözeneklerden sızma geçme yapar. Öbür türlü yırtıktan toplu geçme yapar. Yani kulak zarında yırtık veya delik varsa kulaktan giren ve boğaza inen abdete orucu bozar kulak zarından sızarak geçme yaptıysa bu bozmaz. İnsanın gözeneklerinden bozmadığının temeli de şuraya dayanır. Yani Cenabı Allah bazı şeyleri istisna ediyor. İnsan vücudu kremi emdiği gibi yağı da emer, suyu da emer. Yemekle uğraşan, salata yapan, yemek doğrayan, yağ döken, işte veya hamur yoğuran bir kadını düşününüz. İstediğinizde zeytinyağıydı, şuydu, buydu benzerleri vücut emme yapar. Vücut emme yapar, bunlar gözeneklerden girerler, gözenekler bozulmaz. Hatta çok iyi hatırlıyorum, rahmetli kabrine rastladım. Burada Kara Ahmet diye bir pehlivan vardır. Bizim son yılların, Osmanlı'nın son yıllarının pehlivanıdır. İlk cihan şampiyonu olmuştur Fransa'daki. Yani. Ona Filiz Nurullah diye çok iri yapılı bir pehlivanla beraber Fransa'ya gitmişlerdir. Fransızlar Filiz Nurullah'ı görünce dev gibi bir adam hemen güreş federasyonu toplanmış bir karar almıştır. Güreşlere aşırı kilolularla aşırı düşük kilolar alınmayacak diye. Çıkmasının sebebi kararın sebebi Filiz Nurullah'tır. Çok aşırı Kara, karamet bir pehlivan cihan şampiyonu pehlivan onun yanında küçücük kalıyor. Çok yapılı birisiymiş. Tabii kabak sadece Filiz Nurullah'ın başına patlamıyor. Japonya'dan da Çin'den de küçük kilolar gelmiş onlar da giremiyorlar onun yüzünden. Böylece devre dışı bırakılıyor. Filiz Nurullah genellikle çok iri yapılı, boyu da büyük olan bir insandır. Ben menajeriyle bir resmini görmüştüm. Menajer koltuğunun altında kalıyor. <gülüyor> şey olarak, yapılı bir insan ama çok zeki bir insan. Yani latif olsun takılır diye söylendim. Ebu Hanife'den bir söz nakledilir. Ne derece saatli bilmiyorum ama latif olsun diye aktarılır. Güzel bir söz. Uzun boylu zeki bir insan bulmuşsanız yakasını bırakmayın diyor. Peşini bırakmayın çünkü nadirdir diyor. <gülüyor> Şimdi Filiz Nurullah çok iri yapılı bir tanesi ama bütün kaynaklarımız onun çok zeki birisi olduğunu söylüyorlar durmadan Frenklerin onları ifadeyle söyleyeyim güreş oyunundaki ayak numaralarını görünce bakıyor bakıyor şöyle kanunları değiştiriyorlar puanları değiştiriyorlar şunu yapıyor bunu yapıyorlar son gün yine oyunlar üst üste oynanınca galibiyeti de sayılmayınca Filiz Nurullah yatırıyor karameti 5 kilo zeytinyağını vücuduna içirtiyor yani evet. Onu örtüyor, uyutuyor, ondan sonra terledikçe salımaya başlıyor. Yani öbür güreşinin elinden de kaymaya başlıyor. Şimdi onun gibi demek ki 5 kilonun hepsini vücut içebilir mi bilmiyorum ama zeytinyağını vücut ee sindiriyor yani içebiliyor, gözeneklerden alabiliyor. Aksi de olabiliyor. Devamlı olarak çamaşır yıkayan bir insanları veya suda uzun duran bir insanları elleri buruşur. Ne, neden buruşur? Hücrelerdeki suyu dışarıya çektiği için bu sorun. Hücrelerdeki su dışarı çıkabiliyor demek dışarıdan da içeriye emme için girebiliyor demektir. Ama bu çıkışlar ve bu girişler nedir? Orucu bozmazlar. Anlaşıldı? Şimdi böylece arada yalnız unutarak yeme içmenin orucu bozmayacağını söyledik. Belki bir şey daha söylememizde fayda var. Yani bu devre olarak unutarak yeme içmeye bir başkasının kıyası doğru değildir. Bunu da gözlemek tutmayalım. Tamam. Unutarak yeme içme hakkında nas vardır. Tamam. Yani peygamberine nas vardır. Bu nas hilaf-ül kıyas genel kaidelere muhariftir. Tekrar ediyorum. Unutarak yiyip içmenin oruç bozmayacağı İslam'ın ana prensiplerine muhariftir. Namaz... Buyur. Için... Evet. Şimdi eh, gel, geleceğim işte oraya geliyorum. Tekrar ettim. Unutarak yiyip içmek nedir? Orucu bozmaz. Bu İslam'ın genel prensiplerine muhaleftir. Çünkü asıl yemek içmek orucu bozar. Bu unutarak da olsa bilerek de olsa. Çünkü vücuda bir şey girmiştir. Sindirim sistemine girmiştir, gıdaya girmiştir. Biz bunu orucu bozmaz diyoruz. Neden? Allah Resulü böyle söylediği için. Müsamaha edildiğini söylediği için. Hakkında nas varit olduğu içindir. Noktayı koyduk. Şimdi bir şey diyoruz. Ana prensiplere İslam'ın ana temel esaslığına muhalif olarak naslarla izin verilmiş ise, ayet ve hadiste izin verilmiş ise buna bir başka şeyin kıyası doğru değildir. Orada başlar orada biter. Kıyas kabul etmezler. Şöyle tekrar ediyorum. Bazı hadiseler vardır. Bunlardan bir tanesi uyut unutarak yiyip içmedir. Unutarak yiyip içme, normalde yiyip içme orucu bozar. Tamam. Ama hakkında nas vardır? Dolayısıyla orucu bozmaz. Şimdi kaydı yazıyorum. İslam'ın ana prensiplerine muhalif olarak nas ile bir şeye müsaade edilmişse benzerlerinin ona kıyas edilerek aynı hükmü verilmesi caiz değildir. Çünkü bunlar kıyas kabul etmezler. Bir şimdi geliyorum. Akşama daha önce beş dakika var. Müezzin yanlışlıkla minarenin ışığını yakmış. Minarenin ışığı yanınca topçu ezan okunuyor zannetmiş. Topu ateşlemiş. Top ateşlenince müezzin vakit girdi zannetmiş ezan okumuş. Nerede oluyor? Rize'de. Nerede olur? <gülüyor> Değil mi? Ve Rize'liler... Beş dakika önce orucu bozmuşlar. Nedir bu? Bu insanların oruç bozma niyetleri var mıydı? Yoktu. Unutarak mı? Değil. Yanlışlıkla. Pekala beş dakika daha bekleyemezler miydi? Elbette beklerlerdi. Pekala bu durum unutarak yiyip içmeye kıyas edilebilir mi? Edilemez. Anlaşıldı? Edilemez. Bu farklı bir şey. Anlısın. Bu yüzden bütün Rizeliler orucunu kaza ettiler. Müftü de ilan etti. Evet ondan sonra Almanya'dan telefon etti. Müftü Efendi'ye Rizeli. Hocam ben de Rizeliyim ben de mi kaza edeceğim? Diye. Şimdi onu dedim ya. Millet Rizeli'ye çok güldü. Burada hemen yanımızda Eyüp Camii'nin minarelerinden ezan 5 dakika erken okundu. Havuzun başında buralarda bürünen millet hemen orucu açmaya başladılar. Birisi koşarak müezini durduruyor. Hayya ala duruyor müezzin. <gülüyor> şey olarak, ne şey Ne oldu? Ezanın gerisi gelmedi. Ceryanlar kesildi. Meğer ezan yanlış okunmuş. Erken okunmuş. Dizellilere gülenler gene yani burada orucu bozdular. Şimdi de evet orada diyeceğim ben de millet arkasından çok geçmedi bir yıl iki yıl sonra Başakşehir'de ezana erken ezan okundu müftü kaytarmaya başladı nizellerde herkes gürüyordu müftünü ve tezden zaten beş dakika tolerans vardı vardı kurtarmadı sonra dediler ya hadi siz de gaza edin dediler müftü uğraştı uğraştı ama sökmedi dolayısıyla bu haller ve durumlar. Tekrar ediyorum nedir unutarak yeme içmeye kıyas edilemezler. <gülüyor> bu. Veya hotta şöyle diyelim isterseniz demin derken abdest alırken boğazımıza su kaçırdık. Orucu bozmak istiyor muyduk? Hayır. Veya burnumuza su kaçırdık. Bununla orucu bozmak istiyor muyduk? Hayır. Böyle bir niyetimiz yoktu. Ama bu kaçırmayı, su kaçırmayı niye kıyas edemiyoruz? Unutarak yeme içmeye kıyas edemiyoruz. Niye o kıyas kabul etmiyor? buyur Unutarak, sanırken, oruçlu olduğunu, olduğunu unuttuysan başka e, yani yoksa... ama yani suyu kaçırdıysan başka e, yani, yani o unutmadan dolayı kıyaslan dolayı değil dikkat etmeden, dikkat etmeden ay, ay, ayrı bakayım. bu tarafa doğru çekmeye çalışma gelmez <gülüyor> <gülüyor> evet. ama o anda diyelim ki hata, hata ol, olmaz bozulur bozulur yani midye su gidiyorsa bozulur pozulur evet yani bunu buyur kar tanesi şöyle diyelim kar tanesi e, kendi tek tane olursa yani iri lafa bu kar olmasa normalde bozmaz. Hmm. evet işte, ağzını <gülüyor> yağmur açıktı dersen ayrı yani kaçma tane kaçmaları bozmaz. Şö şöyle diyelim isterseniz Esasen bunu başka şeyde hatırlatmış oldunuz. E, normalde abdest alırken insanın az dokuları da su emmesi yapar. Attıktan sonra bu tip şeyler işte yani e, gözerek emmesi kabul ediyor. Bu tip şeyler de oruç bozmaz olarak kabul ediliyor. Ama bunun bilerek yapılması hararet söndürmek için yapılması yine nedir? Caiz değildir. Mekruhtur. Doğru bulunmaz. Yani tekrar ediyorum bunu. bunu. Diyelim ki ağzımıza su alıyoruz. Bu suyun ağzımızda tadı kalır ve ağzımızın içindeki dokular bunu bir emme yaparlar. Buna müsaade var. Bunun önüne geçirme. Ama biz ne yapıyoruz? Çok nefeslendik. Çok işte koşturduk. Bazen Ramazan'da top oynadık Ramazan'da. Bizim okulumuz uzakçaydı İmam Hatip Okulu. Ee, diğer zamanlarda eve yemeğe giderdik ara tatilinde. İki saat aramız vardı yemeğe gider gelirdik bisikletlerle beraber. Ama Ramazan'da yemek derdi yok. Aradaki o iki saatin içerisinde oyun oynardık. Yani bir de Antalya sıcak yer, sıcak da oynardık. O susuzlukta millet duramıyoruz diyor. Susuzluk epeyce bastırdı. Diyelim ki insanın o zaman aklı, aklına geliyor. E, ağzınıza su aldınız. ağzınızı çalkalayarak susuzluğunuzu veya ağız kuruluğunuzu gidermeye çalıştınız. Bu mekruhtur. Ama normal abdest e, içerisinde veya ağız çalkalarken Ağızda kalan, dokulara silmiş olarak kalan e, bu suya, su emmeye müsaade vardır. Anlaşıldı? Evet. <gülüyor> İnsanoğlu böyle... <gülüyor> Yani baskın niyete yani akla yani abdest alacağım o iyi şey yani baskın niyete itibar edilir. Baskın niyet hangisi ise ona göre kâsdelik. Eğer baskın niyet harareti bastırmak için abdest almaysa mekruh. Aksi ise değil yani alırken o da aklına geliyor. Abdest almayacak mıyım aklıma o geliyor diye evet almak zorundayım. Tamam. Dolayısıyla gözeneklerden gelen bir şey daha Açık yara üzerine, yani kanamalı açık yara üzerine sürülen merhem de bozar. Kaynaklarımda bilgi böyledir. Açık kanamalı kabuk yara değil, kabuk üzerine sürülen bozmaz ama açık yara üzerine sürülen merhem ne yapar? Orucu bozar. Gözenek kabul edilmiyor, açık yara olunca kanla direkt irtibat kabul ediliyor. Ama yara tekrar ediyorum kabuk bağlamış ise onun üzerine merhem sürülüyor ise veya orası emme yapıyorsa bu işte gözenek gibi kabul ediliyor. Ee, buna cevaz var. Aynı zamanda hastalık hali bir, yolculuk hali iki, Yine hastalığa kıyasla zorlanıyor ise hamilelik hali. Bu durumlarda orucu sonraya bırakmaya cevaz var. Bununla kıyaslı olarak bir şey daha cevaz var. Çocuğunu emziren annelerin sonraya bırakmasına eğer sütüne tesir ediyor ise, çocuğuna zarar veriyor ise, dolayısıyla onun da sonraya bırakmaya hakkı var. Bunlara ruhsat veriliyor, cevaz veriliyor. İnsan bu devrenin içerisinde daha önce bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Namaza başlayan insan tekbir getirir. Buna tekbiri tahrim denir. Belli bir yasaklar çerçevesinin içerisine girer. Aynı şekilde haccın kendine ait bir ihramı, bir yasaklar çerçevesi vardır. Orucun da kendine ait bir yasaklar çerçevesi vardır. Orucun ki bunlardır. Böyle bir çerçevenin içerisinde oruçlu işini yapabilir. Oruçlu Gülüp konuşabilir, koşabilir, oruçlu ihtiyaçlarını görebilir, oruçlu yük taşıyabilir, oruçlu uyuyabilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Ama oruçlu bozacak dediğimiz bu şeylerden oruçlu olan insan uzak durur ve buna riayet ve buna dikkat eder. Ayrıca bu işin fiziki tarafıdır bir de manevi açıdan dikkat eder. Oruçlu olan insan niçin o gün aç duruyor akşama kadar, susuz duruyor akşama kadar? Allah hızası için. Diğer işlerinde, hallerinde, tavırlarında, konuşmalarında, kullandığı kelimelerde, diğer insanları olan muamelelerinde ve ticaretinde de aynı hassasiyeti ve dikkati gösterirse, hem ibadet kendi tesislerine göstermiş olur, hem de ecrine ecir katar. Doğru olan budur. Maddi olan orucun manevi olan iş dünya ile bütünleşmesi aynı şekilde namazdaki huşu ve şuur ile namaz ibadetinin bütünleşmesi gibi kıymetlidir ve değerlidir. Ve insanlar bunu gözden uzak tutmamalıdırlar. Çünkü ibadetlerin ana hedeflerinden birisi de bunu temin etmek, bunun sağlanmasıdır. Biz ibadette hadesten tahir oluyoruz. Abdest alıyoruz. Gusülden Hades'in küçüğünden büyüğünden, necasetten taharet. Hades'ten necasetten taharet emredilirken, insanın iç dünyasıyla ilgili taharetin emredilmemesi mümkün değildir ve kıymetlidir. Ama onu siz getirip de fıkıh çerçevesinin içerisine oturup da ölçülerini koyamazsınız. Aynı şekilde oruçla ilgili dedi. Oruç iradeye hakimiyettir, doğrudur, Allah rızasını takiptir. Manevi atmosferi yükselmesidir ama bunun bir ölçüsü yoktur. Şunu yersen oruç bozulur, şöyle yaparsan oruç bozulur, şunu yaparsan şöyle olur, şunu yaparsan bozulmaz ve benzeri denilebilir. Bunların belli oranda ölçüsü vardır. Fıkıh kitaplarına bu sığar ama işin manevi dünya tarafı, iş dünya tarafı fıkıh kitaplarına sığmaz. Bunu insan kendisi koruyacak, kollayacak. Bu konuda dikkatli ve riadetkar olacak. Ecrine ecir ekleyecek. Şimdi haliyle bütün bunları paylaştık. İnşallah zihninize yine gelirse sorunuz. Bir insanın, bunu daha önce ibare olarak yazdırdım. Eğer yazmadıysanız yazınız. Kefaretle ilgili şeyi yazdıracağım. Oruçta, oruç bir insan, şöyle dedim insan. bir insan yolculuk, hastalık, Ve meşru diğer mazeretler sebebiyle tutamadı orucu kaza eder. Asıl söyleyeceğim cümle şimdi. Kefaret Ramazan ayı içinde Niyet edilerek başlanılmış bir orucun meşru hiçbir mazeret olmadan bozulması ile gerekir. kefaretle ilgili yani şöyle kefaret ilgili soracağınız soruların hepsinin cevabı bu cümlenin içinde vardır. Bunu zaman zaman söylüyorum. Vardır. Ne vardır demek ki? Misal söylüyorum. Ramazan orucunda tutamadığınız günleri sonra kaza ediyorsunuz. Bu oruç nedir? Farz oruçtur. O kaza yaparken farz olan o orucu kasten bozdunuz. Hiçbir meşru mazeretiniz yoktu. Bu günahtır. Doğru değildir. Tavrınız yanlıştır. Kefareti gerektirir mi? Yani 60 günü gerektirmez. Neden? Ramazan ayının dışında. Anlaşıldı? Onun için. İki, Ramazan ayının içinde meşru bir mazeretle oruç bozma hedefi olmadan... Misel olarak söylüyorum, boğazınıza hatta su kaçırdınız demin. Veyahut da Rüzellilerin yaptığı gibi beş dakika önce oruç bozdunuz. Bu kefaret gerektirir mi? Kasıt yok içinde, gerektirmez. Anlaşıldı? Veyahut da yarın ben şuraya şuraya gideceğim, yarın imtihan var veya kendinize sudan da olsa bahane buldunuz, akşamdan oruca niyet etmediniz. Bahaneniz sudan ise gerçekten, vebal kazanırsınız, ciddi bir hatadır, işlediğiniz haramdır, keffareti mi gerektirir? Hayır. Neden? Niyet etmediniz. Bu ve benzeri soruların hepsi yaklaşık olarak şu yazdığınız cümlenin içinde vardır. Tamam? Kefaret bu demek. Buyur. Bozuldu diye yani boğazınıza su kaçırdınız, bozuldu diye yediniz kefaret gerekir mi? Gerekmez. Gerekmez. Evet yani kefaret gerekmez. Ancak ne olur? Gerisini de devam etseydiniz yani o ne? Ecir kazanırdınız. Anlaşıldı? Ramazan ecir kazanırdınız ama bunda oruç tutluğu açıktır. Dolayısıyla bir şey daha belki oruçla ilgili olarak kişinin kişinin kendi isteğiyle değil zorlayarak gelen kusmalar oruç bozmazlar. Evet. Yani içten gelen, kişinin kendi sevap olmadığı kusmalar oruç bozmazlar. Ancak ağız dolusu gelen, ağza geldikten sonra geri kaçan Tamam. Geri kaçan kusmalar bozar. Geliyor siz iade ediyorsunuz. Manzara yaşayanı anlatmak istemiyorum anlatmasan da olmaz. Ya öğrensin Evet. Evet. Ama bilinmesi de lazım. Ben masumum. Tamam. Kan aldırmak Oruç bozmaz. Kan aldırmak. Oruç bozmaz. Evet bir kişinin dışarıdan kan alması, serum alması haydaydı bozar. Şimdi kefaret başka oruç sadece biliyorsunuz şeyle ilgili değildir. Ramazan ayı ile ilgili değildir. Ramazan ayının dışında da nafile oruçlar olduğunu söyledik. Bunlara ayrıca vurgu yaptık. Ama onun dışında Ramazan'la bağlantı olan bir de kefaret orucu var. Kefaret orucunu biz ne diyoruz? Hep 61 gün diyoruz. Kefaret orucu 61 gün hiç olmaz. Kefaret ne olur? 2 ay olur ve 60 gün olur. Peş peşe ise iki ay olur. Aylar 29 çektiyse az da olabilir. Yani 60'tan az olabilir. Ayın başından başladıysak, zihne, ayın sıcağımız ayın ilk hilaliyle başladıysak bir ay, sonra iki ay. Esasen şehrayni mütetabi'ini. Ayette ne geliyor? Peş peşe iki ay. Eğer biz ayın başından başladıysak, o ay ne kadar çektiyse o bir aydır. İkincisi ne kadar çektiyse o bir aydır. Ama ayın başından başlamadık, 9'undan, 8'inden, 10'undan başladık. O zaman ay ekserisiyle hesap eder. Hicri ayı ya 30'dur ya 29'dur. Hicri aylar ne 28 çekerler, 28 Şubat yok onlarda, ne, ne, ne de 31 çekerler. İkisinin arasında 20 29 veya 30. Böylece baştan başlarsa 60 günden az olabilir. Ama ayın ortasından sağından solundan başlıyorsan, o zaman hesabı iki ayı 30'ar günden hesap edeceksin 60 gün. Bunda da farklı rivayetler yani var yani şey olarak ama yani ihtiyat buna uygun derinliğine gitmeden e, böyle olması gerekiyor. 61 gün tutarız 60 gün tutarız bu 60 gün nedir kefarettir o bir gün nedir o günün kazasıdır. Dolayısıyla kefaret 61 gün değildir. Kefaret 60 gündür artı bir günde kazadır. Dolayısıyla 61 gün. Eğer 2 gün tutmadıysan o zaman 62 gündür. Eğer 3 gün tutmadıysan kefaret artı 3 gündür 63 günde olabilir. Dolayısıyla neye dikkat edeceğiz? Burada kefaretin 60 gün olduğuna, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 2 ay olduğuna dikkat edeceğiz. Ona gelen artıların tutmadığımız günlerin kazası olduğuna dikkat edeceğiz. Sonu, evet bir Ramazan içerisinde bir insan birden fazla kas'ten oruç bozarsa, dolayısıyla bunun kefareti nedir? Bir kefarettir. Diğerleri artı o günlerdir. Anlaşıldı? Evet. Şimdi millet oruçtan başlatıyor da oraya kefaret nasıl başlar esasen? Birincisi nedir? Köle azad etmesidir. İkincisi ne, ne, nedir? Diyelim ki aynı şekilde 60 fakiri doyurmasıdır. Sana üçüncüsü nedir? 60 gün oruç tutmasıdır. Doğru olan budur. Ama millet şimdi ne ne yok? Diyelim ki köle yok ortada. 60 fakire giydirmek de doyurma o kadar, o kadar şey değil ee, hadiseyle buna bun da indikar diyor oruç ondan sonra geliyor ee, ne var Endülüs endüls alimlerden birisi bir alimlerinden birisi ne için söylüyor aynı şeyi hmm, Endülüs hükümdarı tutmuş oruç bozmuş sana diyor kolay diyor köle azat etmek sen diyor 60 gün oruç tutacaksın diyor. Böyle bir fetva vermiştir. Diğer alimler bunu hoş bulmamışlardır. Evet yani bu insan için cezalandırma bu manada doğrudur. Ama e, hadise böyle değildir. E, dolayısıyla e, bir insanın sen hürriyetine mani oldun. E, bu hürriyete mani olma hak ve salahiyetine sahip değiliz diyorlar. Bu sıramanın bozulmasına müsaade etmiyorlar. Evet doğru, doğru olan budur. Hı? Evet. Şö şöyle diyeyim. Farklı Ramazan'larda kefaret gerektiyse evet yani yine bir yapacak ama arada kefaret tuttu da ondan sonra yaptıysa ikinciyi de yapacak. Anlaşıldı. Evet. Evet. evet. Tamam, tamam. Bir de yemin kefaretinde biliyorsunuz oruç vardır. Yemin kefaretinde de Bunda sık sık kardeşlerimiz, asıl belki bunda yanılıyorlar. Maide suresinin 89. ayet-i kerimesini okuyorum ben, biraz önemli olduğu için. Ne diyor ayet-i de La yuâhidikumullâhu billâgvi fî, fî Sizi yeminlerinizde la yemini yaptıysanız muakaze etmez diyor kin yokhil kum bimekka Eyman ancak akbettiğiniz yeminlerde sizi hesaba çeker şimdi buna ilk önce bir vurgulayalım ne demek yeminler esasen 3 ayrılır bir yemini lav. bunu paylaştığımızı hatırlıyorum 2 yemini mün Akide Üç, yemini Ramuz Yemin-i lag, ne demiştik? Eketörlü yemin var, lag'ı var. Dil alışkanlığıyla yapılan yeminler, dil alışkanlığıyla yapılan yeminler, ayrıca doğru zannediyorsunuz da, yanlış biliyorsunuz buna dair yapılan yeminler. Yani yüzde yüz eminsiniz ki bu böyledir. İçinizde böyle bir his var. Bunun böyle olduğuna dair yemin ediyorsunuz. Sonra ortaya çıkıyor ki siz yanılıyorsunuz. Hedefiniz yanıl yanılmak değil. Hedefiniz Allah'ın adını yanlış yere kullanmak değil. Hedefiniz o an size inanılmasını temin etmektir. İçinizde bunu böyle kabul ediyor. Ama bir bakmışsınız ki öyle değil. Bazen misal olarak söylüyorum. Bilgiyi kitabın sağ tarafında zannediyorsunuz. Çıkıyor kitabın sol tarafında. Bazen şu bölümde zannediyorsunuz, çıkıyor şu bölümde. Böyle misal vereyim. Bazen size söyleyenin fren olduğunu zannediyorsunuz. Sonra ortaya çıkıyor ki söyleyen o değilmiş de bir başkasıymış. Ben bunu felandan duydum diye yemin ediyorsunuz. Zihninizde o var. Söyleyi şekli bile hatarlar gibirsiniz ama söyleyen o değilmiş. Burada kendinize inandırıcı için kullanıyorsunuz yemini. Çok yemin etmek güzel bir şey değildir ama hedefiniz o durumda Kendinizi inandırıcı hale getirmektir. Ama öyle değil. Başka türlü hakikadan farklı olduğu çıkıyor. Bunu da yemin-i içindedir. Cenab-ı Allah bunları çok doğru bulmuyor. Yeminler de doğru değildir. Ama sizi bunlardan dolayı hesaba çekmez diyor. Hesaba çekmez demek ne demek? Esasen hesaba çekilebilecek şeyler demek. Allah'ın adını böyle bu nevi boş yerlere fazlaca kullanmayın demek. Ama Cenab-ı Allah'ın lütfu sizi bu nevi konulardan dolayı hesaba çekmiyor diyor. Sizi neden dolayı hesaba çekiyor? Yemin ederek söz verdiniz. Yapacağım ileriye yönelik. Vallahi şunu yapacağım. Billahi şunu şöyle edeceğim. Vallahi bir daha yapmayacağım. Bunu yapmamak elinizde. Allah'ın adını da anmışsınız. Bunu söz vermişsiniz. Ne oluyor? Ama yapıyorsunuz. Bunun hesabını verirsiniz diyor. Bunu söylerken işin içerisinde bir şey daha var. Söylerken de yapmaya niyetlisiniz. Veya terk etmeye niyetlisiniz. O anda böyle bir niyet taşıyorsunuz. Yeminin munakide budur. Bu bazen doğru şeye de yemin olur. Bazen yanlış şeye de yemin olur. Doğru şeye nasıl yemin olur? Vallahi bir bir, bir daha sigara içmeyeceğine yemin ediyor. Dost doğru bir yemin. Bir daha da içmemeli. Anlaşıldı. Ama nefis elgelliyemiyor, içiyor. Yani bu yemini yaparken kafasında bırakmak var. Ama iradesine hakim olup da bırakamıyor. Tamam. Bundan dolayı kefaret gelir. İki, bir şey daha var. Bunu yaparken yanlış yere de yemin edebilir. Dedik ya, bir daha anamla babamla konuşmayacağım. Bir daha Ablamla, kardeşimle, abimle konuşmayacağım. Bu yanlış yere yemindir. Yanlıştır, doğru değildir. Hata üzere yemindir. Ama Allah'ın adı anarak söylenmiştir. Eğer yanlış yere bir yemin yapılmış ise, doğru olan yeminin kefaretini vermektir, konuşmaya devam etmektir. O hatayı yapmamaktır. Bir daha memlekete gitmeyeceğim. Bir daha şunu şöyle yapmayacağım. Bir daha camiye uğramayacağım. Bir daha şöyle yapmayacağım. Bu nevi yeminler yanlış yeminlerdir. Doğru olan bu yeminlere devam edilmesi değil, bu yeminlerden dönülmesidir. Ama her iki durumda da kefaret gerekir. Buna devam ederse vebal gerekir. Yemininden dönürse kefaret gerekir. Ebu Bekir radıyallahu an yardım ettiği bir insana yardım etmeyeceğine dair yemin etmiştir. Sonra gelen ayet-i kerime üzerine yardım artırarak yeniden sürdürmüştür. Ama yemininde kefaretini vermiştir. Bu nevi efendim ben yemin ettim bir daha onunla konuşmam. Abisi için kastedi o herife söyleyin. bilen sahip döküyor ne. Hayır bu yanlış yere yemindir. Bu yemine devam doğru değildir. Sıla-i rahim vardır. Mümin konuşmalıdır. Anlaşıldı Buna ne diyorduk Biz yemini münaket ediyoruz Vallah'i gideceğim dedi gitmedi Vallahi şunu alacağım dedi almadı şunu yapacağım dedi yapmadı terk edeceğim dedi terk etmedi bu nevi yeminlere Biz ne diyoruz yemini münaket ediyoruz bir şey daha ha kefaretini kefaretini paylaşalım Ondan sonra asıl kefaret için kefareti için ayeti okumayı tercih etmedi ve kefahu kefareti şudur Anlaşıldı اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَةً On fakiri doyurmaktır. Min اَوْصَةِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ Ailenizi doyurduğunuzun ortalamasından Evsat ne demek? Ortalamasından on fakiri doyurmaktır. Aile dini doyurduğunuzun ortalamasından şunun için dedi. İnsan her gün evde aynı yemeği yemiyor. Aynı şartlarda da yemiyor. Bazen kendine mükellef sofra kuruyor. Bazen zaman dar oluyor, geçiştiriyor. Bazen bir sabahtan önceden kalan yemeği yiyor. Bazen işte şuydu buydu bir, bir araya geliyor. İşte yemek oluyor, artısı oluyor, şusu oluyor, busu oluyor. Bu değil. Bir evde ortalama yemek nasıl yeniyor? Hangi çapta yeniyor? Bir. ikincisi. Ev fiyatıyla nasıl yeniyor? Bir de genellikle kıyaslamalar lokanta fiyatıyla yapıyoruz. Hiç, hocam yani bugün 10 liraya kim duyuyor? 20 liraya kim duyuyor? Bir de iki ön üstelik yani şu anda sadakayı fıtır fiyatlarıyla 8,5'tu bu sene en, en düşük olan. Diyelim ki 10 lira diyelim. Hocam 10 liraya lokantaya gitseniz kim duyuyor? Hesap lokantadan değil. Hesap evden. An anlaşıldı? Bir, yani bir evde diyelim ki üç tane çocuk var. iki tane de işte anne baba var etti beş. Beş kişi günde on lira yese edersiz elli lira. Elli liraya çarp 30'da bin beş yüz lira. Bin beş yüz lira yemeğe gittiyse muayire de bin iki yüz lira al alıyorsa yandı. Demek ki evde o kadar da mal olmuyor. Yani yemekler o kadar da mal olmazlar. Değil mi? Bir, gün on, kişi bir gün on kişi bir kere. Veya da bir kişi on kere evet, evet. veya hesabı öyle yapacaksın. Beş kişi iki kere, Hı. iki gün Hesa, hesabı öyle yapacaksın. Var bir bir ya, var. Yani. var. Bir niyet söz mu? Verirken verirken on niyetle vereceksin yani şey yok veya yedirirken o niyetle vereceksin veya o yiyecek parayı verirken o niyetle vereceksin. Şimdi geri, gerisin geri geliyorum. Sık yapılan bir hata şu. Bu diyelim ki on fakiri doyuracaksın ya, on fakire vereceğin para, günde on lira ile mi doyuyor diyelim? On fakir ne yapar? Yüz lira yapar. Yüz lirayı bir fakirin eline vermeyeceksin. Evet. Ya yani ona bir fakire her gün on lira vereceksin, on günlük doyumunu sağlayacaksın. Tekrar ediyorum. Ya bir onar lira on fakire dağıtacaksın. O, yani aşevrine şöyle verir. Aşevrine olmasın. Aşevrine e, şöyle verebilirsiniz. Cami ya, Buyur. Camii her gün hakikaten yemek çıkıyor fakirlere. İşte yani fakirlere e, toplumun içerisine katılmaz. Çok doğru değil. Şöyle aşevrinde verilenler mübahah dediğimiz yemek sistemine tabidirler. Mübah şu demek. Ziyaretlerde öyledir. Yani biz yeme iştirak ediyoruz. Ziyafetten yediğimizi yiyoruz. Bu mülket ifade etmez, mülket ifade etmez, Cebimize doldurup gidemiyoruz. Yani orada yeriz, orada kalır. Yani bu biraz, yani o fakirin, şu fakirin yediği biraz belli olacak. Tamamen şey gibi değil ama belli olacak. Ben şey de hoşuma gitmişti. Çok da hem hoşuma gitmişti, hem bir anda tuhaf olmuştum. Ee, ne camisi var? Molla Fenari camisi var. Onun yakında. Yetişemedim. Eve yetişemeyeceğimi de anlayınca girip bir lokantada iftarı iftar edeyim dedim. Lokantada iftar ettim. Yani şeyler. İftar ettikten sonra paranın ödemek için kasaya geldim. Dediler, "O masanın fiyatı ödendi." Tanıyan diyor, kimse diyor yok. Yani şöyle bir arada girdim bir şey gibi yedim. Olmazsa dedim, "Hayır, hayırdır." dedim. Yani de çevrede tanıyan bir insan da göremedim şey olarak. Yani o masanın Meğer maddi iyi olan bir tanesi demiş ki bu masada kim yemek yiyorsa iftarı benim üzerime. <gülüyor> ben de gitmiş o masaya oturmuşum. Şimdi bir, orj orjinal bir şey. Adam yani şöyle olarak adama ikna ediyor. Ya dedim bak başkası otursun yani şey olsun sen ondan para alma falan. Hocam bana böyle tembih edildi ben almam dedi adama para veremedik. Hayatım bir taraftan hoşuma gitti, bir taraftan da çok, yani ne yapacağımı da şaşırdım yani o anda. Ama iyi bir buluş, fena bir buluş değil. Şimdi gerisin geri döndük. Yani e, genellikle yapılan nedir? Paraların toplu olarak verilmesidir. Bu doğru değildir. İlmihal kitaplarımıza bakınız. Bu bir günde verilişi, e, toptan verilişi bir sayar. O gün kendine böyle bir ziyafet çek, manasına sayar, ona göre dikkatli olmalıdır. Şimdi bur. Tekrar ediyorum ben mehallendirmeye. 10 tane fakiri ne yapacak? Doyuracak. Nasıl doyuracak? Ortalama yemeği üzerinden doyuracak. Ev veya. Bu veya çok önemli. Veya ne yapacak? Tercih sebebi var. Veya de, da kisvetuhum veya giydirecek. Giydirme deyince de biz bunu da yanlış anlıyoruz. Takım elbise anlıyoruz. İki par tek parça da olabilir bu. İki parça olması güzeldir der. Şöyle diyelim. Bir entari alınması, bir başorta alınması. Misal. Kısa. Erkekse bir pantolon, bir gömlek aldığını düşünürüz. Bugün 20 liraya pantolon var. Yani 30 liraya pantolon var. Netice. Bir de gömlek alırsanız üzerine, yani 40-50 liraya rahatça giydirebiliyorsunuz. Çok pahalıya gitmeye çalışıyoruz. Biz şey olarak veya 30 liraya bile giydirebilirsiniz. 20 pantolon. 10 da gömlek alsana şey olarak bir, bir giyim şekli. Ama sıralamada tercih. ister on fakiri doyurmayı tercih edin, ister on fakiri giydirmeyi tercih edin. Ev veya tahrir rakabetin bir köle azad edin. O devrede yok. Femellem <gülüyor> yecit. Bunları kim bulamazsa. Burası. Diğerini tercihti. Üçünden birini tercihti ama buraya gelince tercih yok. Pat diye bunu atlayamazsın. فَمَنْ لَمْ Kim bunları bulamaz yapamazsa فَصِيَامُ ثَلَافَةِ yemin O zaman üç gün oruç tutar. ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ Bu yeminlerinizin kefareti İza Haleftum Yemin ettiğiniz zaman arkasından da وَحْفَذُوا اَيْمَانِكُمْ yeminlerinize sahip çıkın hem boş yere yemin etmeyin ettiğiniz zaman da yeri düzüşün şeye yemin edin ve yerine getirin Cenab-ı Allah ayetleri böyle izah eder, önünüze serer, açık Menet olarak söyler ki, ola ki şükredersiniz, şükredenlerden olursunuz vurgulamasını yapıyor. Evet. Evet, evet, evet. Birincisi bir de hocam, kişi kişiyi bulduk fakir ki biz o belirlediğimiz ölçüyü nakit olarak vermek olsa yoksa iddia yemek olarak? Yok, nakit olarak verebilirsiniz ama günlük günlük vereceksiniz. Ama evet. evet, evet, nakit olarak verebilirsiniz. Evet, bir de hebi bulamayanlar için oruç vardır. Hebi ne demek? Haç kurbanın adıdır, haçı temettuda. Veya hacçı kıran da olan kurbanın adıdır. Yani hacci ifratta demedim ama o da hedidir. Yani hacci ifrat yapan üzerine kurban vacip değildir. Ama dilerse kesebilir. Keserse onun adı da hedi, hedidir. Yani hacda hac münasebetiyle kesilen kurbanların adı hedidir. Ceza kurbanları hariç. Ceza kurbanlarına demicebir deniyor hariç. Bir insan ama e, hac ifrat yapanın kurban kesememişse üzerine bir şey gel kurban da gerekmediği için oruç da gerekmez. Ama nedir hac temettu yapan ve hac kıran yapan insanın üzerine kurban vaciptir. Ama bunu kesemiyor. İki sebepten kesemiyor olabilir. Bir parası yok parasızlıktan kesemiyor olabilir hakikaten olacak. İki parası var ama kurban yok. Şimdi kurban yok demek bize biraz günümüzde tuhaf geliyor. Neden? Binlerce kurban var, hacca da geliyor ve Türkiye'den de en az yarı yarıya daha ucuz. Üçte bir oranında belki daha ucuz Türkiye'den. Şöyle diyeyim isterseniz şu anda şu mevsimde bile şey haç mevsiminde nedir? Haçtaki kurbanın fiyatı 100 dolardır. 100 dolar dediğin 170. 170 liraya hindi satıyorlar. Hind Hindi'yi biraz zor alırsın. Hind hindi satıyorlar. Maalesef bizde normal kurban bayramında kurban 500 lira civarındaydı. Tamam yani yukarıya doğru da devam edip gidiyordu. Bize göre bayağı ucuz. Yani şöyle ucuz. Ama şunu düşününüz. Bundan yıllar evvel o gemiler taşıyan gemiler yokken, tırlar şunlar bunların yokken binlerce hacı gidiyor kurban. Maddi arada adamın durumu müsait ama kurban bulamıyor. Böylece bulamadığı zaman nedir? Bu insan 3 gün haçta oruç tutacak... Yedi günde haçtan dönünce tutacak. Üç gün fil hac diyor. Ve selâse ve sebâtin izâ raca'tum. Yedi günde ne zaman? Döndüğünüz zaman tutacaksınız diyor. Bu Vacip. Vacip. Şimdi bir insan üç günü tabi ihramlıyken tutacak. Yani hacca niyet edecek, ihramına girecek ve arafattan evvel bunu tutmuş olacak. Son gün arafat olabilir. Arafat'a çıkmadan önce tutması daha tercihtir. Yani en son çünkü Arafat'tan sonra kaçtık kaldı mı bir günü bile kalsa Arafat'tan sonra o sayılmaz kurbana dönüşür artık. Dolayısıyla nedir? Arafat'tan önce tutacak son günü ancak Arafa günü olabilir. Ondan sonra kurban bayramı geliyor oruç tutması caiz değil. Anlaşıldı? Bir? Değil. Haccı kram ve temettuda ifratın haccı için şey, kurbanı vacip değildir. Tamam? Hac temettuda, haccı temettuda, hacci kramda. Bunların ikisinde vaciptir. 3 gün bu şekilde ne yapacak? Orada hacda kurban oruç tutacak. 7 günde ülkesine dönünce. Ebu Hanife rahimullah bunu ne anlıyor? 7 gün hac bitince. Yani Mekke'de günleri kalıyor olsa Hacı bütünüyle bitirdikten sonra Mekke'de de tutabilir diyor. Diğer alemler ne diyorlar? diyor ya Ülkesine dönünce manasını anlıyorlar. Ebu Hanife haçtan bütünüyle haccı bitirince manasına anlıyor. İza feragutun manasınadır burada diyor. E, bitirince manasınadır. Mekke'de kalıyorsa zamanı da varsa orada da tutabilir haçtan sonra diye vurgu yapıyor. Tilke aşaratun kamile diye bitiyor ayet-i kerime zaten. Toplam 10 gün tutacak. 3 artı 7 şeklinde. Tamam. Bugün burada dura duralım. İnşallah e, şeyle ilgili e, pek oruçla ilgili çok fazla kalmadı ama inşallah e, oruçla ilgili olarak belki oruç itikaf bağına bir vurgu yaparız. Ondan sonra da e, daha sonraki zekat dilimine nasip olursa geçeriz. Tamam. Oruçla buyur. Ha, yemini, da, e, Allah razı olsun o, onu bir cümleyle şey yapalım. Yemini gamus e, diğerleri de münakide sayılır Kefaret gerektir diyorlarsa da Ebu Hanife ve ekseri ilim ehli yemini gamus ne diyor ağır bir yemindir. Yemini gamus şu demek yapmayacağını bile bile karşıdakını kandırmak için yalan, yemin. yalan yere yemin etmenin adıdır. Yani vallahi şu gün işte paranı ödeyeceğim. Pazartesi gün geliyorum, tık diye paranı ödüyorum, bir de bunu ödemeyeceksin, kafanda da ödeme yok. Adamı atlatmaya çalışıyorsun ve yemin ediyorsun. Ebu Hanife diyor ki, bu ağır bir yemindir. Allah'ın adını yalan yere kullanmaktır. Bu büyük vebal getirir, Kefaret normalde temizleyicidir, Kefaret bunu temizlemeye yetmez diyor. Bunu diyor tövbe edecek, bu ahlakı silecek defterinden Allah'ın huzuruna öyle gidecek. Bunu kefaret temizlemeye yetmez. Kefaret oruç takını temizler. kefaret bu nevi temizler. Ama bu kafaya takmış daha baştan Allah'ın adını yanlış kullanmayı bunu temizlemez diyor. Gamuz kelimesi günahın içerisine daldıran, batıran demektir. Gamuz o demektir. Bu günahı gerektirir ve hadisedir diyor. Tamam. Tamam. Değerli misafirler bugün saat 2'de Abdullah Yıldız hocamız Vahiy bilinci derslerinde Kur'an'ı anlamak için düşünmek, tefehüm, te, tefekkür, tezekkür, tefakkuh, taalluk, tedebbür kavramlarını açıklayacaktır. Bugün saat 2'de Abdullah Yıldız hocamız vahiy bilinci derslerinde Kur'an'ı anlamak için düşünmek, tefehüm, tefekkür, tezekkür, tefakkuh, taalluk, tedebbür konularını işleyecektir. Evet. Yes. Evet. Uh. Nefzut'un 30. ciddin 240. sayfasında İmam Muhammed'in çalışmanın haram olduğunu söyleyen Sufilere karşı bir Risale yazdığını, bunu da İbrahim Ethem'i takip eden, halkı çalışmamak için ikna edip etkili olan cahil zayıflere karşı yapıldığını bir ilahiyatçıdan duydum. Bu olaylar vaki midir? Böyle bir fırka türemiş ve İmam Muhammed Risale yazacak kadar ciddiye almış mıdır? Evet var. Yani ne fırkalar gelmiş geçmiştir. Yani netice itibarıyla insan başkalarının sırtından geçinen bunu yani şeytan boş durmuyor. Boş durmuyor derken şunu söyleyeyim. Bizde elhamdülillah çok sürmemiştir. Kabul görmemiştir. Hele İmam-ı Muhammed gibi birisinin muhalefeti, başka imandan muhalefeti bunun önüne geçmiştir. Ama Brahmanlara bakın. Brahmanizme bakın. Budistlere bakın. Budistlerde o Turuncu mu diyeceğiz? Kırmızı mı diyeceğiz? Onların giydikleri nedir? Böyle ihramvari bir şey giriyorlar. Yani rahipler keşişlerin giydikleri bir kıyafet var. Budistlerin. Ne onun o rengi? Turuncu, turuncu mu diyorsunuz? Tur turuncu renk diye diyelim. Yani kırmızı turuncu arası to onda bir renk giyiyorlar. Tamam turuncu renk. O rengi giyen insanlar o rahipler var ya çalışarak para kazanmaları yasaktır. Her sabah gruplar halinde ayakları da yalındır. Üstlerinde albise vardır. Önlerinde de çömlek gibi bir para toplama şey vardır. Kuru her gün gider, diğer insanlardan topladıklarını yerler. Kendilerinin çalışması yasaktır. Şimdi bu deneyi şeyler çıkarıyorlar. yani Dolayısıyla doğru bulunmuyor. Dünya için işte gayret gibi bir direnci, direnciliği e, dinin bir parçası haline getiriyorlar. İşte şeytan girer de, tevekkürü de hayatın bir parçası haline getirir mi? Getirir. Tekkür etmek güzeldir ama bu şekildeki Ataret güzel değildir bir fıkra anlatırdı birisinden duymuş, duymuştum yani e, söyleyeyim yani şey olarak birisinden duymuştum deyince yanlış, yanlış Erbakan hoca anlatmıştı şey için anlatıyordu Hoca efendim, bir tanesi medresele medreselerde durumu durmadan talebelere hep Tekkür okutuyorum demiş Diyoruz ki kuşların bile gıdası ağzı yanına geliyor. Onlar da mal biriktiriyor mu? Şöyle diyor anlatıyor. Bir gün demiş ben de tevekkül edeyim. bekleyeyim bakalım ne olacak diye. Tevekkül ediyor. Medresede bir odaya çekiliyor. Zikirle, ibadetle meşgul oluyor. Ne yemek geldiği var ne bir şey geldiği var. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Bu arada medresede bir davet veriliyor. Davet günü aradan geçmiş yedi gün. Bu iyice sararmış, solmuş. Orada perişan da olmuş. Millet geliyor gidiyor dışarıda neşeli konuşmalar kap kacak sesleri yemek kokuları gene yemek yok. En sonunda millet yiyor içiyor gidiyor. Son nöbetçi talebeler de ayrılacak artık dayanamaz hale geliyor. İçeriden <gülüyor> diyor, yok sürüyor. Talebe duruyor. Ondan sonra gelip kapıyı bir açıyor ki hocası beti benzi gitmiş içeride duruyor. Hocam böyle böyle diyor hocam bir şey yediniz mi siz? Şu haliniz yemedim diyor. Neyse getiriyor çocuk. Kalan yemeklerden buna yemek hazırlıyor, veriyor, karnını doyuruyor, gözleri açılıyor. Sonra medresede yeniden aynı konuyu anlatırken çocuklar tevekkül tamam diyormuş. Ama öksürgecek kadar hikmet edeceksin, yoksa himmet edeceksin, yoksa aç kalırsın. Şimdi insan çalışacak gayreti, Cenab-ı Allah önümüze bu kadar nimet sermiş. Onu elde geçirmek için elbette ve helal yoldan yapacaksın. Bizden istenen budur. Aksine doğru şeytan, Bazen tevekkülden girer, bazen şuradan girer, bazen buradan girer, insanı kışkırtır. Bu doğru değil. Bir insanın Cenab-ı Allah'ın verdiğine razı olarak, başkalığına tamah etmeyerek, haram yollara tamah etmeyerek, alnının teriyle kazanıp yemesi tevekkülün en güzellerindendir. Ona ne takdirine razı olacaksın? Niye bizim şunumuz yok? O şunu olan adamlar veya zanneden senden daha huzurlu değiller. Eğer kanaatin varsa, eğer helalinden kazanıyorsan, eline geçenle yetiniyorsan, ailen yetiniyorsa, bu huzuru duyuyorsan, inanın senin bin katın imkanlara sahip olan insanlar senden daha huzurlu olamazlar. Her insan kendi eline verilen imkan ve şeyle huzurlu duyma imkanına sahiptir. Evet, gün boyu kusursuzu devam etse kasıtlı olarak oruca zarar gelir mi? Oruca zarar gelmez de namazlara zarar gelir. Orucu unutarak cinsellik orucu bozarma yani bu bunu da ona dahil etmişlerdir. Ee, i̇ki taraf da unuttuysa bozmaz denilmiştir. Evet. Ramazan'da mazeretli ya da mazeretsiz tutmadığımız oruçları kaza etmemizin belli bir süresi var mıdır? Hanefilerde yoktur. Ama Şafilerde aynı Hanbeli'lerde özellikle aynı yılın içerisinde yani öbür Ramazan gelmeden kaza edilmelidir anlayışı vardır. Diğer mezhepleri murahat da müstahaptır. Bu konuda dikkatli olun. olun. Yani olur iyi olur. Bırakın çünkü bir de birikir. Az ya da bırak bırak birikir birikince daha zor gelir. Ama böyle bir Hanefilerde böyle bir aynı yılın içerisinde tutma icbariyeti yok. Hz. Musa'yı ölüm meleği insan şeklinde evine girer. Hz. Musa yabancı adamı görünce vurup gözünü çıkarır. Melek Allah'a döner. İsrail, İsrailet'ten intikal eden, tasdik gören bir şeydir. Yani görüp gözünü çıkarır. Melek Allah'a döner ve yarabbi sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin der. Bu Bakmam lazım. Böyle bir rivayet ben hatırlamıyorum. Böyle bir rivayet hatırlamıyorum. Evet. Bakmam lazım. Müslümin neresinde geçiyor, o, o da yani canım. Evet. Hı, bana böyle bir şey geldi. Ben dedim ama. Gayet yani yani şey, olsun. hayır yani söylemek yetmez yani. Bunu bakmamız evet. lazım. Böyle bir rivayet gelse meşhur olur. Evet. var. Evet. Vallahi halam işte geçtiğini görmemiz lazım. Yani ben böyle bir rivayet bilmiyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Önceki Ramazan'ın birinde ağızda olsa kustum. Oruç bozuldu diye e, niyetiyle ağrı kesici hap aldım. Oruç bozar bir, bir şimdi bize kefaret gerekir mi? E, kaza gerekir. Evet. Hararetini bastırmak için ağzına su alan kişinin su boğazından kaçarsa kefaret mi yoksa kaza mı gerekir? E, yine e, kaza gerekir. alkollü ıslak mendil ile temizlenen elbise ile namaz olur mu? Ee, alkol uça olur öyle öyle diyelim kısaca yani bu yanlış anlamaya müsait ama e, uçar alkol e, elbise cinslerinin bütününden uçtuğu kaydını e, kimyager bir hoca efendi söylemişti imsak vakti girdiğinde sabah namazı kılınabilir mi? elbette kılınır ancak daha önce şöyle demiştik biliyorsunuz imsak vakti girdiğinde bir 5-10 dakika ara verirseniz ihtiyatla hareket etmiş olursunuz demiştik ama imsak demek ne der artık imsakın başladığı orucun başladığı andır Dolayısıyla sabah namazında girdiği andır. Vakit girince de kılınır. Ancak ezan okunmadan kılıyorsanız ezan okuma erkekler için nedir? Sünnettir demiştik. Orta kulak derinmişse bu durumda oruçluyken kullanılan damlalar veya abdest alırken kaçan sular orucu bozar mı? Orta kulak derinmişse demek orta kulak zaten deliktir. Orta kulak zar dış kulakla İç kulağın arasındaki örs üzengi çekiç kemikleridir. O boşlukta yer alır. Kendisi boşlukta yer alır. Orta kulaka yol delilmişse demek kulak zarı delikse demektir. Eğer kulak zarı delik ise evet deminki söylediğim hadise geçerlidir. Orta kulak zaten bu boşluğun içindedir. Tekrar ediyorum. Evet. Kulak zarı bozukluğu, bozulursa oradan geçen su da orucu bozar. Yemin kefareti için 10 günlük yiyeceği hesaplayıp yardım kurumlarından İHA'ya açıklamasında yemin yazıp yollattım. Tekrar vermem gerekiyor. Şimdi bu şeye bağlı. İHA bunu nasıl veriyor bağlı? İHA bunu 10 ayrı fakire parçalayak veriyorsa sıkıntı yok. Yani siz İHA'yı bu konuda vekil tayin etmişsiniz. İHA bunu şartlarına uygun yapıyorsa sıkıntı yok. Yapmıyorsa var. Bu arkadaşlar zaman zaman bize de bunu nasıl yapalım diye soruyorlar. Bu konuyla ilgili nasıl yapacaklarına dair sordular. Bilgi inşallah almışlardır. Ona göre de uygulamışlardır inşallah. Yemin kefareti parasını internet üzerinden bir hayır kurumuna bağışladım. Açıklama kısmına yemin kefareti diye belirttim. Yerine gelmiş midir? Aynı söz, aynı cevap. Akıl bali olmayan çocuklara zekat verilir mi? Ergenliğe girmesi lazım çocukların zekat alması için. Evet. İçinde alkol bulunan parfüm deodorant dö ile namaz kılınabilir mi? Demin ki şey geçerdi. İnsan bunu daha önce söyledim. İnsan teninden uçmayabileceği, mantarlarla mantarlaşma yaparak kalabileceğini söylemişti. Aynı hoca efendi hem şer'i ilmi olan hem kimyager olan hoca efendi ama elbiselerden uçacağını söylemişti. E, yıkandıktan sonra kılınsa daha iyi olur. Eğer tende ise, elbisedeyse değil. İki bayram arasına düğün yapılır mı? Gayet güzel yapılır. Oruçluyken bu çok yaygın. Nerede? Evet evet. Peygamber Efendimiz Ayşe validemiz de Şevval ayında evlenmiştir. Yani Şevval ayı demek iki bayramın arası demektir. Böyle bir anlayışın şuradan kaynaklandığı söyleniyor. Bayram cuma gününe rast gelmişse, bayram cuma gününe rast gelmişse ne olur? Bir iki Ramaz bayram önce kurban bayramında rast gelmişti hatırlıyorum. Sabahleyin bayram namazı kılıyorsunuz, arada kurbanınızı kesiyorsunuz, sonra cuma kılıyorsunuz. Bu ikisinin arasında düğün yapılır mı? Şeklindeki bir tartışmanın olduğu zikredilir. E, bu nevi iki bayram yani Ramazan bayramıyla soruya cevap vereyim. Ramazan bayramıyla kurban bayramının arasında düğün yapılması hiçbir mahzul yoktur. Oruçluyken banyo yapılabilir mi? Ağza buruna dikkat şartıyla evet. Bayanların ay, ay başı halinde Kur'an tutması caiz midir? Hayır. Daha önce uzun uzun durduk bunun üzerinde. Oruçluyken iftardan önce duş almak, orucu bozarma cevabı verildi. Sahura kalkmayıp bilinçli olarak sakıncalımı biraz fazla uyumak için Uykuyu Sevenler Cemiye Derneği'nin başkanı. <gülüyor> Şimdi, şey Şimdi e, şöyle diyelim, caiz tabii ama hiç orucu iftar etmeden orucu eklemek caiz değil. Efendimiz yasaklıyor, kendi yaptığı halde yasaklıyor. Ben sizin gibi değilim diyor. Ee, mümin e, iftar edecek arada yiyecek ama sahura kalkmaması sünneti terttir müstahabı terktir ecir kaybıdır yoksa bir mahsuru var demiyoruz biz buna köylerde tarım hayvancılıkla uğraşan köylülerin işleri meşakkatlidir ramazan ayında köylülerin oruç tutmaması kazamı yoksa kefaret mi gerektirir niyet edip tutmuyorlarsa büyük günah gerektirir ama kefaret gerektirmez kefaret ne dedik biz e, niyet edip de niyet edip de tutmayan niyet edip başladı orucu bozan dedik. Bu insan niyet edip tutmuyor. Evet. Şöyle diyelim bir insan normalde iftar ediyor sahura kalkıyorsa diliyle söylemese bile bu insan daima niyetle kabul edilir. Peki Allah nasıl niyetsiz olur? Yarın ben oruç tutmayacağımı kafasına korsa veya söylerse o zaman niyetsiz olur. Aksinde niyetli sayılır. Tamam. Veyahut da bir insan var oruç tutma tazında bezinde tara yok. O adamsa niyetsiz sayılır. Oruç tutacağı zaman niyet etmelidir. Anlaşıldı? Böyledir. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ala ve sahbihi ecma'in ve akru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.